Merhabalar Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün enteresan konuklarla beraberiz. Programın diğer iki sunucusu yok. Programı ele geçirmiş durumdayız. Stüdyoyu doldurduk. Bugün aslında geçen haftayı hatırlayanlar için bir giriş niteliğinde olacak. Yeni sezon diye adlandırılan bölümdeyiz şu anda. Sezon bitirdik. Bize elinize sağlık demeyecek misiniz arkadaşlar? Elinize <gülüyor> sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ee, yeni sezonda da geçen hafta konuştuğumuz gibi mimarlığın gündeme hapsolmuş konularından e, bağımsızlaşarak kendi gündemini yaratacağı konuları e, taşıması, işte dillendirmesi üstüne ve programlar yapabilir miyiz acaba diye düşünürken ilk programa da sizi konuk ettik. Birazdan nasıl bir gündem yaratacağınızdan <gülüyor> herhalde bize bahsedeceksiniz. Kendinizi tanıtın isterseniz. Ben Yel Takım. Ben Hayrettin Günç. Hindemir yani banduman. Tabi yani bir de neyi temsil eden buraya geldiğimiz Biz herkes için mimarlık derneğini. Harika. Temsilen buradayız. Şu an. <gülüyor> teşekkür ederiz <gülüyor> geldiğiniz için öncelikle ee, aslında yeni bir dernek değil mi? Yani ne kadar yani zaman oldu? Resmi olarak Aralık ayında kuruldu. Geçen Aralık ayında. Hı hı. Hem yeni yaşça hem de ekip olarak da Bayağı genç değil mi? Evet. Yani, e, i̇çinde mezun olanlar, mimarlar, mimar olmayanlar var mı? Mimarlar var. Mimar olmayanlar mi var? da var. %50, %50 gibi yani yarısı halen öğrenci, yarısı mezun durumda. Hı hı. Peki şey biraz anlatmak ister misiniz? Yani bu iş nasıl başladı? Nasıl bu ekip bir araya geldi? Ne zamandan beri böyle bir şeyler var? Benzer bir çalışmanın evrilmesi mi yoksa işte ortaya düşen bomba cin bir fikir mi? <gülüyor> Aslında olayın tüm çıkışı... Ya İTÜ'deki e, ölçek bir bölü bir e, zamandan e, geliyor. E, Mihriban... Mihriban. <gülüyor> Aramızdaki... <Merhaba. gülüyor> Nasıl bahsedeyim? Şimdi biz öğrenciyken... It, yani aslında İTÜ'den çıktı da demek ki doğru mu bilmiyorum da... Hani biz İTÜ'lü öğrencilerken... Hı -hı. Hani... Ne yapabiliriz'i konuşuyorduk aramızda. Hı -hı. Ve aslında... E, hani yazın ne yapılırını. Gidip bir ofiste çalışmak bir ihtimal. Onun dışında daha cazip gelen bir program oluşturabilir miyiz? Ya da okulda yapamadıklarımız nelerdir gibi sorular üzerine düşünürken şeyi denemek istedik. Hani öğrenciyken kendimiz bir projeyi başarabilir miyiz? Hı hı. Yani Ölçek bir bölü bir de bu şekilde çıkmıştı. İşte i̇lk projemizi Maraş'ta yapmıştık bir ilkokulun öğretmenleri için, öğretmen lojmanı. Hani... Danışmanlar bulduk ve baştan sona daha çok yani hatta belki sadece öğrencilerin aktif olduğu bir süreçti. Hı hı. O zaman tabii o süreçte düşünmediğimiz şeyleri görme fırsatımız da oldu. Biz sadece işin uygulamasını başarabiliyor muyuz diye biraz yola çıkmıştık. Ama daha sonrasında aslında sorunların olduğunu da gördük. Ne hani, anlamda? Yani mimarlığa ihtiyacı olan yerler olduğunu Zaten hani farkındaydık ama bunu birebir deneyimlemek, tecrübe etmek daha farklı oluyor tabii. Yani bunun aslında sürmesi gereken bir şey olduğunu daha çok hissediyor insan o işin içinde olduğu zaman. Ve aslında soğutmadan da bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Benim için o işin ilginç ben de hani o başlangıç zamanlarında itünün içinde o to ilk toplantıları falan gidip gelmiş biri olarak. Orada enteresan olan şey şuydu mesela hani mimarın mimar olmadan... Daha önce yani hani daha öğrenciyken falan işte kendi kendine bazı şeyleri dert edilen insanlar yani bunlar belli bir sıfatı kazanmış olan insanlar falan değil kimse onlara sen şusun busun demiyor daha çok öğrenci kartları üstünden değerlendirilen zibidi tipler falan gibi görünürken birdenbire siz orada yerel yönetimle işte ustalarla değil mi orada yani yaşayan insanlarla falan. İşte öğrencilerle orada kalacak olan e, lojmandaki öğretmenlerle işte belediye başkanıyla yerel sponsorlarla falan böyle garip bir ilişki ağının içerisinden bayağı bildiğiniz bir inşahi faaliyete girip bunun tasarım kısmını da göz ardı etmeden hatta işte ülkenin çeşitli yerlerinden e, gönüllü olan mimarlık öğrencilerin de bu işin içerisine dahil ederek orada tam anlamıyla bir mimarlık yaptınız yani. Bir daha de, da fazlasını belki de aslında. Bir de yani ölçeğin şöyle bir e, artısı vardı bence. Hani o dönemde aslında diğer okulların da böyle yaz uygulama okulları var. Hı hı. Yani ODTÜ'nün yıldızında kendi içerisinde hı hı. yaz için öğrenci için uygulama e, okulları vardı. Ama ölçek biraz daha böyle bağımsız ve öğrenci inisiyatifiyle çıktığı için... hani ...biraz daha akademiden kopuk e, olan yapısı e, değerliydi bence o zamanlar için. Ya Şüphesiz yani. Bir de orada hani aslında... Hatırlıyor gibiyim senin konuşmalarında evet. bu şeyi öğrenci olmayı kullanma hali evet. de çok avantajı hani dezavantajları zaten sayısızdır da onun avantajını görmüş olmak da hani aslında bu iş öğrenci iken yapılabilir ve Aynen. başlaması gereken zamanda öğrenci olduğumuz zaman çünkü o zaman belki de o edinilmemiş alışkanlığı sonradan hani ben yetkinleştim mimar oldum artık başlayabilirim diye bir yapıya dönüşmesi onun çok kolay olmasa gerek bazı hı hı. şeylerin hani okuldayken düşünülmesi ama bir yandan da okulun sınırını kırarak. Hani ben öğrenciyim ama öğrenci olmak bazı şeylere yetinmek değil. Buna başlamamız gerekiyor bilincini yerleştirmesi insanın biraz daha aklına. Aynen öyle yani okulun belki oradaki en önemli e, rolü. O insanları bir arada toplayan bir kabuktu yani aslında belki doğrusu yani öyle bir diyelim ki bir bilincin oluşmasında tabii ki etkili olabilir ama esas olarak işte mekanlarıyla toplanma alanlarıyla uçuşları bir arada tutan çeşitli alet edevatı onlara sağlayan falan ve kolay bağlantı kurabilecekleri çeşitli açılımlar için bir kabuk sağlıyordu aslında. Oradan sonra da gittim daha sonra nerede yine bir kıyı alanında başka bir proje diyorsun, vardı. Espye'de balıkçı barınakları projesi vardı. Hı -hı. Evet. Tabii ona hani biraz daha deneyimli evet. <gülüyor> şekilde gitmiş olsak da. Aha. Hani her yani her projede farklı bir zorluğu yenmek bile aslında çok mutlu edici. Hı hı. O, bu projeleri görebilecekleri yerler var mı dinleyicilerin? Evet. Şu an halen web sitemizde eski projelerde bulunmakta. Herkes için mimarlık.org adresinden. Bu tamamlanmış projelerde, şeyde, hı hı. ölçek projeleri mevcut Harika. Istedi. Peki e, yani o işte Giresun'daki proje de ilginçti. Orada bayağı enteresan bir e, ahşap stüktürün tekrarlanması ve çeşitli eksikliklerden dolayı bayağı uzayan bir inşai dönem <gülüyor> vardı değil mi? Yani şimdi bu aslında yani şunu demek istiyorum bu sürecin içerisine böyle balıklama atladığın zaman aslında mesele tamamıyla bir başarı hikayesi ya da tam tan tanımlandığı gibi planlandığı süreçte biten falan bir şey değil yani. Hatasıyla beraber ondan Tabii. sonra eksiklikleriyle falan beraber. Değerli kılan şey de o biraz Aynen yani Aynen onun içinden öğreniyorsun değil mi bu işi. Ee, sonra peki bu nasıl evrildi yani ee, işte yani bu derneğe doğru nasıl evrildi aslında bu iş? Ondan biraz bahsedersen harika olur. Aslında o konunun ele başı biraz Hayrettin. Hayrettin Bey <gülüyor> <gülüyor> buyurun. Sessizsiniz. Evet. <gülüyor> Aslında o bahsettiğin kabuk olayı, o kabuğun dışına çıkmak isteyen o kabuğu kırıp sırf okul kabuğunun içinde kalmayıp bu işlere devam etmek isteyen insanlar olarak hani böyle bir oluşum gerekliydi aslında. Yani bunu ölçek bir böyle bir inisiyatifini adı altında sürdürmekten sadece öğrenci inisiyatifi bunu hı hı. daha büyük bir çerçeveye taşıyıp bir dernek oluşturma fikri vardı ilk başta. Hı hı. Biz de işte bunun çalışmalarına Eylül ayında başladık aslında bu senenin ve uzun bir süre işte bunun bürokrasisi ne yapalım nasıl yapalım sorusuyla düşünüp yani 3-4 ay içinde Aralık ayında da resmi olarak kurulduk. Aslında ekibi ana ekibi gene ölçek 1 bölü 1'in ekibi oluşturuyor daha sonra işte bizim etrafımızda aslında böyle matruşka bebekler gibi böyle bir <gülüyor> en altta böyle 3 kişilik hepinizin birbirinin içinden çıktığını düşündük <gülüyor> de tabii. Yani en ufak 3 <gülüyor> kişilik bir ekip var sonra <gülüyor> 10 kişi oluyor sonra 20 kişi oluyor şimdi yani 25 kişilik bir ekibiz <gülüyor> ama bu 25 kişilik ekip aslında aktif olarak hani bu projeleri yürüten projeleri hazırlayan diyelim <gülüyor> ama bunun dışında da 100 kişi belki 150 kişi de hani aktif olarak şeylerde rol, rol alıyor pro hı hı. diğer projeler. Peki şey dernekleşme sürecinden sonra e, aktif olarak e, sizin örgütlediğiniz <gülüyor> ya da parçası olduğunuz e, eylem ve etkinlikler var değil mi? Ya onlar onları biraz bahseder misin? Yani Gezi parkıdaki mesela çok görünür oldu. Aslında taksim e, olayı hani bizim <gülüyor> tam <gülüyor> dernek resmi olarak dernek ol olmamıza rastladı hani bizim sessiz kalamayacağımız bir şey yani çok ilgilendiğimiz bir konuydu ve bir şekilde parçası olduk yani istiyorduk zaten parçası olmasını. Taksim platformunun çalışmalarını başından beri takip ediyorduk. Aslında bütün sürekli iletişime halinde olduğumuz bir inisiyatifdi o da. Ve yani ne yapabiliriz? Yani biz bu yeni bir oluşum olarak genç mimarlar ve mimarlık öğrencilerinden oluşan bir oluşum olarak nasıl bu bu eyleme destek verebiliriz diye düşündük. Bir atölye çalışması yaptık ilk başta. Herkes hı hı. için Taksim adı altında, Mimar Üniversitesi'nde. Yaklaşık 25 kişi katıldı buna. Ve o gün içerisinde bu projeye karşı nasıl farkındalık yaratabiliriz? Hı hı. İnsanların ilgisini bu konuya çekebiliriz üzerine. Belki 30 tane fikir ürettik sadece hı hı. bir gün içerisinde ve bunu daha sonra uygulamaya geçirmek için sürekli internet üzerinden, Facebook üzerinden... Bu da ilginç bir deneyimdi bizim için. Yani sadece o gün orada kalmadı. Yani 25 evet. kişi normalde atölyelerde şöyle bir şey oluyor. Geliyorsunuz atölyede yaptığınız ürün gün son gün sonunda çıkıyor. Herkes evine gidiyor unutuyor atölyeyi hı hı. belki. Ama bu öyle olmadı. Gerçekten devam etti. Ve biz e, o atölyeden çıkan bir fikir olan Gezi Parkı Şenliklerini ilk uygulamaya geçirdik. Hı hı. E, beş, Kaçıncısı? Beşinci geçen mi Geçen pazar... İki hafta önceki pazar beşincisi e, oldu. Bu pazarda altıncısı olacak. Aha. Yani 150 kişiyle falan başlamıştı. Dördüncü şenlikte 400-500 kişiye ulaştık. Yani toplamda 1.000-1.500 arası bir insana e, ulaştık. Bu çok Aha. iyi bir iyi bir rakamdı bence yani ve önemli olan hani o insanların e, biz orayı hani bir eylem için çağırmıyorduk. Normalde Aha. bizim dışımızda eylemler de yapılıyor ama biz sadece orayı Taksim Gezi Parkı'nın aslında kullanılabilir bir kamusal alan olduğunu göstermek hı hı. için çağırıyorduk ve eğlenmeleri ve evet. keyif almaları için o anlamda çok Ben hatta o zaman olmuştum. Facebook'taki ilanı yazmıştım yani. yani yine tekrar işin cin <gülüyor> bulduğum kısmı yani sen bir şey yani sadece karşı durmak için bir şey yapmıyorsun insanları sadece kullanım yaratmak için bir yere davet ediyorsun ve Orası bire bambaşka bir hayat kazanıyor. Yani şeydeki bile orada şimdi hiçbir etkinlik olmasa bile o ağacın çevresindeki patchwork örgü o bir heykel gibi orada duruyor. Onun dışında ilkokulda mıydı? Ortaokul öğrencileriyle evet, bir şeyler hani yaptınız? Bir e, lise öğrencileriyle en başta mimar oluyorum. Aha. Etkinliği içerisinde bir atölye çalışması. GOM. Değil mi? Evet, GOM. <gülüyor> Sen de vardın. <gülüyor> evet yani dernek olarak tüm bu şey büyük eylemlerin yanında hep atölyeler <gülüyor> düzenliyoruz. Bunların ilki mimar oluyorumdu. İkincisi de olacak hatta <gülüyor> haftaya. Evet. Bunun dışında genellikle öğrencilerle hani mimarlık nedir? Mimarlık nasıl bir şeydir? Yani bununla ilgili bir fikir vermek için ufak ufacık bir fikir hani üç boyutlu düşünmek nasıl bir şey <gülüyor> ya da yaratıcılık nasıl başlar? Yaratıcı düşünme nasıl olur? <gülüyor> Şeylerine gibi gibi şeyleri düşündürmek için hani atölyeler düzenliyoruz. Gazi Osman Paşa'da en son bir atölye yaptık. Tiyatro şenliği kapsamında. Hı hı. Orada da ilkokul öğrencileriyle 500 tane kolimiz vardı. Hani onlarla bir, bir televizyonda gördükleri bir sahneyi canlandırmalarını ya da okudukları, kitaplarda okudukları bir hikayeyi canlandırmalarını bekledik. Ayrı ayrı gruplara ayırıp hı hı. ve yani inanılmaz bir deneyimdi. Hem bizim için hem çocuklar için de çok keyifli geçti. Yani bu um, çalışmalarda devam edecek atölyelerimiz evet. bu eğlenme yanında. Peki şey bir ara verelim. Bir müzik dinleyelim. Ne seçtiniz bize? <gülüyor> Anons <gülüyor> buyurun ha Batman Petrol Orkestrası'ndan Ay Beyaz Deniz Mavi. <gülüyor> Yarından ayrılan yüreğim sızlar. Ay meyasten ismabik, ailenin kuslar. Yarından ayrılan yüreğim sızlar. Sandalımız sanki can bir kuştur. Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur. Emirgâncan Marmara'ya gunalı. Daya aşkımız mavi suya gizleyelim biz, biz yahla ya. Ay beyaz deniz mavi eğilen kızlar yarinden ayrılanlar Ay beyaz deniz mavi eğilen kızlar yarinden ayrılanlar Yasdan ismavi, meleğin kustar. Yarından ayrılmanın günü. Hayat'ta ne vardı kıymeti baki Kimimiz sarhoş gibi kimimiz sakin Hayat böyle giden gelmez Amyalar neden gülmez Aşkınızı kimse bilmez Gizleyelim biz ya ya Ay beyaz deniz mavi eğlenin kızlar Yarinden ayrılan yüreği sızlar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 ...Batman Petrol Orkestrası'ndan Ay Beyaz Deniz Mavi dinledik. Harika. Bunların dışında, Hayrettin anlattıkları dışında... ...öğrencilerle, yani mimarlık öğrencileriyle beraber... ...yapmayı planladığımız projeler var. Zaten derneğin kuruluş amaçlarından biri de... ...mimarlık eğitimine de alternatif bir kanal açmak diye tabir edebiliriz. Hani çünkü öğrenciler genelde nasıl mimarlar yaz yazlarını veya kendi işlerini hı hı. normal iş veren veya staj şeklinde geçiriyorlarsa, öğrencilere de yazın olan fırsatları nasıl hem bir sosyal sorumluluk projesi hem de nasıl uygulamayla birebir hani şantiyede duran mimar değil de gerçekten elini harca sokan evet. mimar gibi davranabilir. Bunları hedefleyen şeyler planlıyoruz. Evet ya bir yandan da hani böyle bir e, şehri ilgilendiren bir konu olduğunda çabuk e, ses çıkarmak için, e, çabuk tepki vermek için hemen Hı -hı. proje üretmek için de bu çok yararlı olacaktır. Bu o, oluşturmak öğrencilerimiz. Bayağı. Pro proaktif bir e, motivasyon geliştirmek için insanlara pratik e, yapma imkanı aslında. Değil evet. mi? Yani kendiniz içinde hem Aha. öyle bir şey hem de ya mimarlık öğrencileri Aha. ve genç mimarlar için de. aslında ya yani Aslında bu hani. De. Neden dernek olma gereği duyduğunuz sorusuna da biraz cevap veriyor olabilir. Hı -hı. Yani şimdi bu mesela bu projelerimizi biz planlayıp da gidip yine aynı grup kendimiz yapma çabasına girsek, o zaman belki de bir dernek olmamıza zaten gerek yoktu. Hı -hı. Hani bizim asıl duyurmak istediğimiz e, öğren yani ulaşmak istediğimiz kişiler öğrenciler. Hani bizim Hı -hı. zamanımızda çok zorlasak belki bulurduk. Biz orada biraz kendimiz de. Denemeyi istemiştik ama öğrencilerin böyle anında ulaşabilecekleri bir oluşum olsun. Hı hı. Ve yani akıllarındaki fikirleri bize de söylesinler. Olabilecek en sınırsız yani maksimum şekilde olayda aktif olsunlar. Bu hı. alanı yaratmak çabası. Ben... Çünkü hı. yani şöyle bir şey var sen de biliyorsun. Öğrenciyken insan biraz böyle boşlukta dalgalanıyorsun. Yani bir Hı -hı. şey yapmak istiyorsun ama onu kimle ne yapacağını, nasıl yapacağını dair böyle kafanda hep soru işaretleri oluyor. Evet. Hani belki bizim yani kurmayı düşündüğümüz platform da ona cevap verecek. Bir ya, okul hep e, bittiği an bir şeylerin başlayacağı o durağa kadar senin bir şekilde sağdan soldan bilgi Hı -hı. topladığın ve biriktirdiğin bir yer ya da yaydığın bir yermiş gibi. E, düşünülüyor ama aslında yani o öyle bir alan olmasına gerek yok çünkü o, o anda hiçbir şeyin başlamadığını mezun olmuş olan herkes biliyor yani <gülüyor> şimdi burada gizlemeye gerek yok o yüzden bu iş kendi örgütleme de nasıl kuruyorsan ne kadar erken başlarsa o kadar ilginç bir yere varıyor çünkü bu tamamıyla bence yani bunun önemi bu bambaşka bir yani bildiğimiz anlamda piyasanın örgütleme biçiminin haricinde bambaşka bir mimarlık yapma yöntemi yani burada mesele para kazanmak onu başka bir şeyle konuşabiliriz ama mimarlık yapmaktan bahsediyorsak eğer bir bina inşa etmekten işte çeşitli altyapı gruplarını, e, profesyonelleri, yöneticileri örgütlemek, onlarla anlaştırmak, bir, de bir yerde buluşturmak, çeşitli aktörleri işin içine dahil edip bir yapı inşa etmekse eğer ya da bir kullanım yaratmaksa bahsedilen bu tam anlamıyla oluyor. Bu Altılköy okullarından bahsedelim biraz yani gelecek olan proje ve bu yaz için planladığınız şey o bildiğim kadarıyla onu biraz açın isterseniz. Açık köy okulları aslında ölçek bir böyle bir zamanda tespit edilmiş hı hı. bir sorundu ve uzun süredir de üzerinde düşündüğümüz bir şeydi. Açık köy okulları taşımalı eğitim sistemi üzerin, yüzünden hı hı. E, boş kalmış on binlerce okulu e, temsil ediyor aslında. Yes. Sadece e, ya biz Ordu'da Pilot projeyi yapıyoruz hı hı. bu yaz. Bunu yapmamızın sebebi de Ordu'nun bu konuda çalışma yapmış olması. Yaklaşık 900 tane köy okulu İnanılmaz boş durumda şey. Ordu'da. Yani bunu tam bir envanteri yok Türkiye çapında ama 10 binlerle e, konuşuluyor. Peki bir şey diyeceğim. Bu 900 okul eşittir. Çok sayıda aracın yola çıkıp bu taşımalı... Değil mi? Yani taşıma okul şeyinin dahil olması falan demek. Evet. Yani acayip bir şey. Bir de inanmaz bir trafik yükü ve e, insan hareketi demek yani bir yandan da bu. Acayip bir şey. Pardon öyle. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> evet, çünkü acayip anlatabilir miyim? <gülüyor> yani. evet, Düşündüğün zaman yani 9 okul bir arabaya biniyordu. 100 tane arabaydı araydı. Yani. Evet. Nasıl, nasıl, nasıl. evet. <gülüyor> Aa, biz de ya bu Sorun, sorun diyelim buna. Hani bunu tespit edip bu yapı stonu nasıl değerlendirebiliriz Hı -hı. üzerine düşünmeye başlamıştık. Ee, Ordu'nun da böyle bir çalışması olduğunu görünce direkt Ordu'da e, bunu pilot proje olarak gerçekleştirebiliriz. Bu modeli de daha sonra başka şehirlere uygulayabiliriz diye düşündük. Hı -hı. Ee, Ordu'da bu kimin çalışmasıydı? Ordu Valiliği'nin Hı -hı. ve Milli Eğitim'in çalışması. Hı -hı. Onlar bir rapor hazırlamıştı. Biz de onlarla Hı -hı. direkt iletişime geçtik böyle bir projemiz var diye. Hı -hı. Ve gittik Ordu Vali Yardımcısıyla ve orada Milli Eğitim'den müfettişlerle görüştük. Gittiniz mi? Ordu'ya, İstanbul'dan. Pes. Evet. Orada, orada e, görüşmeler yaptık ve onların e, bize hazırladığı okulları gezdik. Yani onlar kendi Aha. envanterini taramışlar. Bizim projeye uygun olduklarını düşündükleri okulları gezdiler. Yaklaşık 6-7 tane okul gezdik iki gün içinde ve e, bizim... Şu an e, hareket edebileceğimiz, hemen uygulamaya geçebileceğimiz iki okulu seçtik biz aslında. Aha. Bunların bir tanesi Kargı'da. E, ordu'ya aslında 3 saat uzaklıkta Tokat sınırında hı hı. bir yerde 230 öğrencili bir okul. E, köylüler bir, yeni bir okul binası yapmaya başlıyor eski okula sığmadıkları için. Hı hı. Fakat kendi çabalarıyla ilerledikleri bu inşaatı bir noktada tıkanmışlar maddi yetersizlikten dolayı. Biz de hani tam bu noktada hani hem o okulu bitirelim yeni binayı hem de altı kalacak eski okul binasında da tekrar başka bir fonksiyon verip yani bu projenin Hı -hı. E, omurgasını oluşturan şeyi uygulayıp orayı o köyü canlandıralım diye bir proje geliştirdik kargı için. Bir de Perşembe'de deniz kenarında çaka kumsalının üzerinde Hı -hı. yani gerçekten kumsalın üzerinde fotoğrafları görenler bilir o okulun e, onarılıp... Tekrar kullanılması. Bu biraz daha kapsamlı bir proje diğerine göre. Çünkü bunun tekrar tasarım süreci var. Nasıl işlevlendirilecek? Evet. Ve şey yapı çok yıpranmış durumda. Nasıl müdahale edilecek? O biraz daha uzun sürecek bir proje. Bu iki okulun tekrar ordaya nasıl kazandırabiliriz? Böyle bir model geliştireceğiz aslında Hı -hı. bu yaz. Altılköy Okulları projesi de özetle bu. Bu Hayrettin'in bahsettiği fotoğraflar hatta videolar da web sitemizde Bulunmakta. Tekrar Hı. edelim adresi. Programını yeni açanlar, <gülüyor> radyoları yeni açanlar için herkes için mimarlık ekibiyle, daha doğrusu o ekipten 3 kişiyle konuşuyoruz şu anda. Adresi tekrarlayalım Sayın Hı. Yel Takım. Herkes için mimarlık.org adresinden, adresinden. bahsettiğimiz Atılköy Okulları Hı. projelerine ve daha önce yaptığımız etkinlikleri ulaşılabilir. Peki siz bir durum tespit ettiniz. Daha önce yayınlanmış olan bir raporda. ...üzerinden o kente gittiniz, ilişkiler kurduğunuz valilikle, milli eğitim müdürlüğüyle vesaire çalışma alanları tespit ettiniz ve bir planınız var. <gülüyor> Kimleri davet ediyorsunuz? Siz tek başınıza mı yapacaksınız bu işi? yoksa kimler gelecek, kim çalışacak bu işlerde? Yani bu bahsettiğin yenileme, güçlendirme, yeniden işlevlendirme bu kararlar mesela nasıl bir çalışma süreci sonunda alınacak? Yani şöyle bizim bir 25 kişilik kadromuz dediğimiz ekip hı hı. bu asıl plan ve organizasyon kısmında çalışıyor ama asıl hani demin bahsettiğimiz öğrenci ayağı bu işin yakın zamanda öğrencilere bir duyuru yapacağız hı hı. bizimle çalışmak isteyenlere hatta hala hazırda halen bizim web sitemizden üzerinden bizimle iletişime geçebilirler şu an biz daha tarihleri kesin karar vermedik ama hatta şu an gelen birkaç tane daha mail evet. var sanırım Aha. ama bunun dışında hani mimarlar ...ve mimarlık öğrencileri dışında diğer disiplinlere de açılır çünkü hı hı. bu a, biraz a, hani özellikle sahil kısmındaki okul veya diğer boş kalacak okulun neyinden işlevlendirilmesi konusunda... ...belki sadece mimarlık öğrencileri ve mimarlarla yetemeyeceğiz o zaman hani sosyologlarla çalışmamız gerekecek hı hı. diğer disiplinlerden insanları aramızda alacağız. A, bunun dışında mesela bizim a, bu organizasyon içinde bu aralar en çok zorluk çektiğimiz kısmı bunun hukuk evet. kısmı oluyor. A, bu konularda destek verebilecek birlere bir, <gülüyor> şey bir açık, açık çağrı bir açık çağrımız var. Evet hukukçular aranıyor itina ile. Çünkü ya yani Türkiye'de biraz bu dernek işleri ve hani gönüllü işlerle ilgilenince bu bürokratik işlerin yükü çok fazla oluyor ve Hı -hı. bunları gerçekten bilen hani onları yönetmeyi bilen birilerine ve Evet en ya en çok konuşmak için birilerine ihtiyacımız oluyor. Bu tarz projeler de çok olmadığı için gönüllü projeler hani Hı -hı. bizim de Model olarak görebileceğimiz bir şey yok. Hani kendimiz sunmamız gerekiyor. Bakın evet. hukuki anlamda da böyle oluyor falan deyip onu bizim göstermemiz <gülüyor> gerekiyor. O yüzden hani biraz yani bizim de uzman olmadığımız bir konu olduğu için biraz desteğe ihtiyacımız. <gülüyor> ya oldu. Aslında mesele burada yani dernekleşme kendini kurumsal bir kimlik anlamında toparlamanın bir yöntemi sadece herhalde. Yani hani biz kendimizi nasıl tanımlayacağız vesaire gibi bir durum içerisinde seçilmiş olan bir kurgu. Bir esas Aynen, esas slogan işte... bu herkes için mimarlık olsa gerek değil mi? Yani hani kendi adında bir iddiası var aslında bir yerde bunu. Yani herkes için mimarlık. Neden herkes için? Yani herkes için mimarlık biraz işte mimarlığın böyle e, ulaşılamayan bir şey olarak görünüyor. Yani mimarlık hizmetinden farkında olmayan insanlara. Hı -hı. Hani mimarlık var Hı -hı. <gülüyor> bunu demek için. Aslında bunların daha detayların hepsi web sitemizde Hı -hı. bulunmakta. Ama bu hani mimarlık var deme de bir öğretme. Veya bir eğitici pozisyonu değil. Keşfetme pozisyonu. Daha, yani, daha bu, anlat, yani bu yanılma, bo, işte bocalama, bodoslama, tamamıyla çökme, <gülüyor> işte çıkan arızalara yeni çıkış yolları üretme vesaire. Bütün bu hepsi bir aslında arayış yani. O yüzden tek tanımlı olan bir şey değil. Aslında sizin yaptığınız şey de sizin kurguladığınız şeye kişilerin gelip katılması değil. Tam anlamıyla beraber bir şey yapma üstüne Kesinlikle. değil mi? İmece Kesinlikle. gibi bir şey yani Kesinlikle aslında. Bu. Çok iyi. vallahi <gülüyor> Atıl köy okulları, 900 tane köy okulu sadece Ordu evet. il, ilinde var. Ve bu inanılmaz bir yapıslığı. Ve bunun gibi daha neler var kim bilir. Yani bunu konuşurken şu taşıma işi bile acayip bir şey yani. Evet. Düşünsen o köy okullarındaki insanlar nasıl hangi yollardan her gün yani taşınacaklar. Bence çok önemli şeyler. Bekliyoruz daha da fazlasıyla sizden şey yaratacak ...gündem yaratacak <gülüyor> eylemler... ...etkinlikler... ...son sözlerinizi alayım ben... <gülüyor> ...program bitiyor... ...son olarak yine aynı şeyi tekraracağım... ...bizi web sitemizden takip edebilirsiniz... <gülüyor> ...evet lütfen iletişime <gülüyor> geç... İletişime <gülüyor> evet. ...bizimle Önümüzdeki birlikte pazar, çalışmak isteyen... Gezici şenliğimiz var... Hı -hı. ...herkesi bekliyoruz... Herkesi bekliyoruz. Ee, ...paylaşımda bulunacağız zaten blog üstünden... ...ben de bloğu hatırlatayım... ...acikmimarlık.blogspot.com adresinden... Bütün bağlantılarınızı paylaşacağız. Teşekkür, Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ederiz. Görüşmek üzere.